Risale-i Nur Külliyatından 27. Mektuptan Emirda Lahikası 1. Müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Takdim. Bu lahika mektupları ki 27. mektuptur. Risale-i Nur'un ilk telifiyle başlayıp devam ede gelmiştir. Risaleler Barla'da telif edilmeye başlanıp Isparta ve civarındaki kıymetli talebeleri bu risaleleri okumak ve yazmak suretiyle istifade ve istifaza ettiklerinde hissiyatlarını, iştiyak ve ihtiramlarını bir şükran borcu olarak muhterem müellifi Hazreti Üstad'a mektuplarla takdim etmişler. Bazı müşkilatlarının ve suallerinin halledilmesini rica etmişler. Böylece hem Hazreti Üstad'ın hem talebelerin mektupları ile Barla, Kastamonu ve emir da lahika mektupları vücuda gelmiştir. Barla lahikaları Risale-i Nur'un Barla'da telif edildiği ve kalemle istinsah edilerek neşre başlandığından Eskişehir hapsi zamanına kadar olan devrede Nur'un ilk müştak talebelerinin Nurlar'ın hemen telifi zamanında ilk okuyup yazdıklarında duydukları samimi hissiyat, kalbi ve ruhi istifade ve istifazalarını dile getiren fıkralarını ve hazret Üstad'ın da bazı mektuplarını ihtiva etmektedir. Kastamonu lahikaları ise, Eskişehir hapsinden tahliyeden sonra, Nur müellifi Kastamonu'ya nefyedilmiş, Denizli hapsi zamanına kadar orada ikamete mecbur edilmiş, bu müddet zarfında, Nur müellifi Isparta'daki talebeleriyle daimi muhabere ederek, Nurların hattı Kur'an'la yazılıp çoğalması, neşri ve inkişafı, ve eski yazı bilmeyen gençlerin istifadesi için de, Risale-i Nur külliyatından bazı bahislerin daktilo ile çoğaltılması hususunda şedid alaka göstermiş ve Risale-i Nur'un mahiyeti, kıymeti, deruhte ettiği kutsi vazife-i imaniyesi ve mazhariyeti, hem talebelerinin tarz hizmetleri, mütecaviz dinsizler karşısında sebat ve metanetleri, ve ehl-i İslam'ın birbiriyle muamelatında takip edecekleri ihlaslı hareketleri gibi, dahili ve harici birçok meselelere temas etmiştir. Bu itibarla Kastamonu laika mektupları, bilhassa yazıldığı zaman itibariyle de, büyük ehemmiyet kesbeden bir devrin mahsulü olması ve birçok içtimai meseleleri ve külli imani bir nazarı hakikatle mütala'a, mülahaza, ve küllîleşmesi gibi cihetlerde büyük kıymeti haizdir. Emirdağ Lahika Mektupları, Birinci Kısmı, 15 Haziran 1944'te Denizli hapsinden berahet ile tahliyeden sonra heyeti vekile kararı ile Emirdağ'ında ikamete memur edilen Risale-i Nur müellifi Said Nursi Hazretleri, 1947 sonlarına kadar yani üçüncü büyük hapis olan Afyon hapsine kadar Emir Dağı'nda ikamet ettiği müddetçe, Isparta, Kastamonu, İstanbul, Ankara ve üniversite talebeleri ve Anadolu'dan nurların neşre başlandığı yerlerdeki talebelerine hizmete müteallik bazı mektup ve suallerine cevaben yazdığı mektuplardır. İkinci kısım ise, 1948-1949 Afyon cezaevinde 20 ay mevkufen kalıp tahliyeden sonra tekrar Emir Dağı'na avdet edip, Orada bir müddet kaldıktan sonra, 1951 yılında Eskişehir'de iki ay ikameti müteakip, oradan da Gençlik Rehberi Mahkemesi münasebetiyle iki defa İstanbul'a gelip, üçer ay İstanbul'da kaldığı 1952-1953 tarihlerinde ve daha sonra yine Emir iken talebelerine yazdığı mektuplar ve mahkemelere ve davalara temas eden meselelere dair müteaddit bahislerdir. 1953'ten sonra ikamet eylediği Isparta'da da ara sıra yazdığı mektuplar da vardır. Eskişehir, Denizli ve Afyon cezaevlerindeyken hapisteki talebelerine yazdığı pek kıymetli hapishane mektupları ise yine müellifi muhterem Hazreti Üstad'ın neşrini tensibiyle şu Alar mecmuasında aynen neşredilmiştir. Bu layıkalarda geçen talebelerin mektupları nurlardan aldıkları feyzi iman, ikhlas ve sadakatlarını şehamet-i imaniyelerini ile, üstadlarına arz etmek ve teşekküratlarını bildirmekle, bu zamanda zuhur eden bu ders-i Kur'aniyenin muhatapları olduklarını izhar ediyor ve Risale-i Nur'un hakkaniyetine ve hazret Üstad'ın davasına birer şahit hükmünde bulunuyor. Risale-i Nur'un tehlifi ve neşriyle beraber, bu layika mektuplarının zuhuru, devamı ve neşri, bizzat muhterem müellifi tarafından yapılması, ve tensib edilmesi ve müteaddit mektuplarda da, bu lahikaların kıymetini ifade buyurmaları ve nazara vermeleri, herhalde bu lahikaların ehemmiyetini tebarüze kâfidir. Evet, Risale-i Nur'un te'lifi, zuhuru ve neşri ile beraber, hizmet-i Nuriye'nin ve ders-i Kur'aniye'nin taliminde ve ifasında ve mesleki i Nuriye'nin taallümünde ve uzun bir zamandaki hizmetin devamında vâki olacak, binler ahval ve hücuma maruz talebelerin, cereyanlar karşısında sebat, metanet ve ihlasla hareketlerinde onlara yol gösterecek, hizmet-i Kur'aniyenin inkişafında suhulete medar olacak ikaz ve ihtarlara elbette ihtiyaç zarurîdir, katidir, bedihiidir. İşte Hazreti Üstadın bu gibi şüphe götürmez hakikatlara ve meselelere isabetle parmak basıp, dikkati çekmesi, talebelerini ikazda bulunması elbette bu hizmet-i kutsiyenin ehemmiyeti iktizasındandır hem bu lahikaların bir kısmı ihtiyaca binaen yazılmış ve yazdırılmış ihtarlar olması ve aynı ihtiyacın her zaman tekrürü melhuz bulunduğundan daima müracaat olunacak hikmetleri ve düsturları muhtevidir nitekim yüzer vakalar hadiseler ve meselelerde bu ihtiyaç kendini göstermiştir Nurların birinci talebesi Hulusi Bey, Hazreti Üstad'a arz ettiği bir mektubunda, dünyayı unutmak isteseniz, başka hiçbir sebep olmasa dahi, yalnız bu mübarek sözlerle rabıta peyda eden insanların rica edecekleri izahatı vermek isteyecek ve cevapsız bırakmayacaksınız. Allah için sizi sevenlere ve sizden istizahta bulunanlara yazdığınız pek kıymetli yazılarla, meclisi i ilminizde takrir buyurduğunuz mütenevvi, ve sözlere bile geçmeyen mesail, kat'iyetle gösteriyorlar ki, ihtiyaç da, hizmet de bitmemiştir. Demekte ve nurların hizmetinde, ikaz, ihtar ve irşatlara ihtiyaç bulunacağını ifade etmektedir ki, ondan sonra zuhur eden ihtiyaca muvafık lahikalar, o mübarek zatın isabetli sözünü teyit etmiştir. Bu layıkalarda görüleceği gibi Nur müellifi aziz üstadımız Risale-i Nur'un neşri, okunup yazılması gibi bizzat nurlarla iştigale ehemmiyet vermekte, talebelerini daima teşvik etmektedir. Bunun lüzum ve hikmeti ise şüphesiz izahtan varisledir. Zira asrımızda kainat fenleri ve maddi ilimler revaçta olup yeni yetişen nesiller bu ilim ve fenleri okudukları hem tabiiyyun ve maddiyunun din ve maneviyat aleyhindeki neşriyatı, hem küfür mutlak cereyanı ki hiçbir din ve maneviyatı tanımayan ve Allah'a iman hakikatına karşı muarazı ederek dinsizliği neşreden, İslami fikri zedeleyen ve bütün beşeriyeti tehdit eden, yeni nesillere ve gençliğe imansızlık fikri küfrisini aşılamak isteyen kitap, broşür, gazete gibi neşir vasıtalarının İslam ve iman düşmanlarınca ön plana alındığı böyle acip ve dehşetli bir zamanda elbette Risale-i Nur'a okunmasına, neşredilmesine şiddetle ihtiyaç ve zaruret var. Çünkü Risale-i Nur Kur'an-ı Hakîm'in bir mucize-i imaneviyesi ve bu zamanın dinsizliğine karşı manevi atom bombası olarak solculuk cereyanlarının maneviyatı, kalbiye-yi tahribine mukabil maneviyatı, kalbiye tamir edip Ferden ferda imanı tahkiki'den gelen muazzam bir kuvvet ve kudrete istinadı okuyucuların kalplerine kazandırıyor. Ve bu vazifeyi de yine mukaddes Kur'anımızın ilham ve irşadıyla ve dersiyle ifa ediyor. Tefekkürü imani dersiyle tabiiyun ve maddiyunun boğulduğu aynı meselelerde tevhid nurunu gösteriyor, iman hakikatlerini madde aleminden temsiller ve deliller göstererek izah ediyor. Liselerde, üniversitelerde okutulan ilim ve fenlerin aynı meselelerinde, iman hakikatlerinin ispatını güneş zuhurunda gösteriyor. Bu gibi çok cihetlerle Risale-i Nur, bu zamanda ehl-i iman ve İslam için ön planda ele alınması icab eden, ehl-i iman elinde manevi elmas bir kılınçtır. Asrın idrakine, zamanın tefahümüne, anlayışına hitap eden, ihtiyaca en muvafık tarzı gösteren, ders veren, ve doğrudan doğruya feyz ve ilham tarığı ile ayetlerin yıldızlarından gelen ders-i Kur'anidir. Külli marifetullah bürhanlarıdır. Asrımızın efkarının anlayışına ve idrakine hitap edici mahiyeti ve Kur'an-ı Hakimin bu zamanın fehmine bir dersi olması noktasından Nur risaleleri bilhassa bu memlekette büyük ehemmiyet kazanmıştır. Asırlarca Kur'an'a bayraktarlık yapan ve dünyayı diyanetiyle ışıklandıran bu necip millet yine dünyaya örnek ahlak ve fazilette üstad olarak insanlığın geçirdiği müthiş buhranlardan halas için çare-i göstermektedir. Beşeriyeti dehşetli sadmelere uğratan, tehdit eden anarşiliğin ifsad ve tahribin yegane çaresi ancak ve ancak ilahi, semavi bir dinin ezeli ve ebedi hakikatlarıdır hakikat İslamiyettir. Risale-i Nur, hakikatı İslamiye ve Kur'aniyeyi, müsbet ve müdellel bir şekilde, insanlığın nazarı tahkikine arz ve ifade etmektedir. Hem Nur müellifi bir mektubunda, dahilde tarafkirane adavet ve münakaşalara vesile olan füruatı değil, belki bütün nev-i beşerin en ehemmiyetli meselesi olan erkân-ı imaniyeyi, ve beşerin medar-ı saadeti ve umum İslam'ın esas ve rabıtay-ı uhuvveti bulunan Kur'an'ın hakaik imaniyesini bulmak ve muhtaçlara buldurmaya hayatımı vakfettim demek suretiyle, hizmet-i İslamiyenin ve mesail-i diniyenin umumunu tazammun eden vüsat ve camiyeti haiz bulunduğunu, dini hizmetlerin her nevini teyit ve teşvik ettiğini ve bir caddi i kübra-i Kur'aniye olan Risale-i Nur dairesinin umum ehli iman ve İslam'a şamil bulunduğunu ifade ediyor. Ve yine aynı mektubunda devamla, hatta değil Müslümanlarla, belki dindar Hıristiyanlarla dahi dost olup, adaveti bırakmaya çalışıyorum. Harbi umumi ve komünizm altındaki anarşislik tehlike ve tahribatlarının lisanı haliyle, dünya fanidir, tiraklarla doludur, ey insanlar, adaveti bırakınız, Kur'an dersini dinleyip birleşiniz, Yoksa sizi mahvedeceğiz diye beyanıyla bu zamanın şartları ve icapları karşısında tarz-ı hizmeti yine Kur'an'ın nuruyla göstererek hakimane irşadın ve tevfik-i ilahiyeye muvafık hareketle isabetli hizmetin ifası gibi noktalardan Risale-i Nur'un lüzum ve ehemmiyetini tebarruz ettiriyor. İşte layıka mektupları bu gibi hususlara da işaret ediyor. Değişen dünya hadiseleri, geniş ve külli meseleler ve şartlar altında isabetli hizmet-i Kur'aniye'nin esaslarını ders veriyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hizmetkarları Tahiri, Zübeyir, Hüsnü Bayram, Mustafa Sungur, Bayram Bismihi Sübhaneh Ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdih Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima Emirdağ'daki kardeşlerime, benim hakkımda evham edenlere deyiniz ki, biz, hizmet ettiğimiz bu adamın 20 senelik hayatının bütün mahrem ve gayrimahrem mektuplarını ve kitaplarını ve esrarını hükümet şiddetli taharriyatla elde etti. Dokuz ay, hem Isparta hem Denizli hem Ankara adliyeleri tetkikten sonra, bir tek gün cezayı, bir tek talebesine vermeyi mucib bir madde,